Ben Hacı Var. Ben Karagöz. Bugün yine... ...birbirinden güzel... ...konularla... ...ben seminer vereceğim. Ne semineri birader? Radyo semineri. Ya Karagöz bir sen söyleyeceksin bir ben söyleyeceğim. Seminer falan yok. Aa var var seminer var. Ne semineriymiş bu? Ben artık radyo seminerlerine başlıyorum birader. Adı da Karagöz'den kişisel gelişim seminerleri. Kara Karagöz. Yani sen seminer mi vereceksin? <gülüyor> Ay gülüm bari. Sen ne anlarsın <gülüyor> seminerden? Eşeğe altın seminer vermişler. Eşekken eşek. Ne veriliyormuş bu seminerde peki? Bir şey verilmiyor, ücretsiz. Bunu demiyorum. Yani ne anlatıyor bu seminerlerde? Ha, Hayatım püf noktalarını Karagöz deneyim ve tecrübeleriyle anlatıyorum. İlk iş olarak da hemen şirket kuracağım. Radyoda ücretsiz tanıtımlarını yapıp müşterilerle doğrudan muhatap olacağım artık. Hay <gülüyor> be Karagöz. Önceden sen insan sarrafıydın. İnsanlığın gitmiş, sarraflığı kalmış. Şirketimin adı bile hazır. Kara Kişisel Gelişim ve İnsan Kaynakları İthalat İhracat Turizm Sanayi Otomotiv LTD ŞTİ. Aşire Şirketi. Hay Allahım ya Rabbim ya Kara Göz, sen ciddi misin bu seminer işinde? Elbette ciddiyim. Mesela bugünkü seminerimde nasıl saygın kişi olur hakkında seminer vereceğim. İyi, ver bakalım. Başlıyorum. Sevgili dinleyiciler, seminerlere, kurslara para kaptırmayın. İşte Karagöz'den sınırsız bir hizmet daha. Kişisel gelişim için radyo seminerleri. Onu anladık birader. Seminer konunun ne diyorum? Önemli bir kişi olduğumuzu nasıl hissettiririz? Kime? Millete, ele aleme, eşe, dosta. Nasıl hissettiririz? Ha, anlatıyorum, iyi dinle. <gülüyor> bir, sanatçılardan bahsederken direkt isimleriyle hitap edin. Yani birisi Sezen Aksu dediğinde "Ha, Sezen ablamı. Sezen abla iyidir ya." gibi cümleler kurun. Bu sizin önemli biri olduğunuzun hissini hemen verecektir. 2. cep telefonunuz çaldığında hemen bulunduğunuz ortamdan uzaklaşarak cep telefonunuzla konuşun. Bu hareketiniz sizi özel insanların aradığını zannettirecektir. 3. çevrenizdekilere devamlı 30 bin dolarlık, 50 bin dolarlık yatırım yaptığınızı ama zarar ettiğinizi söyleyin. Bu sözleriniz sizde para çok olduğunu ve eli açık biri olduğunu sesini 4. devamlı marka giyinmeye çalışın. ...unutmayın bazen çevreniz için giydiğiniz markanın ismi sizin isminizden daha önemlidir. Beş, muhakkak 6 ayda bir telefon hattınızı değiştirin. O niyeymiş? İşte bir adama ulaşılamıyorsa o derece kıymeti artar da ondan. O ne biçim seminer birader? Yalan dolarla hayatın püf noktaları verilir miymiş hiç? Bunlar gerçek, ister kabul et ister etme. Yav yapma Karagöz. İnsanın kendisini olmadığı biri gibi olarak göstermeye çalışması... ...acizlikten öte bir şey değildir ki birader. Aman şu işime taş koymasan olmaz sanki. Doğrucuğum. Birader, doğru biz olalım. Etrafımızdaki eğrileri düzelten doğrular da olmasa ne olurdu halimiz? Bak bundan doğru diyorsun. Öyleyse son sözü söyleyelim Külhani. Her ne kadar sürçül ihsan ettikse affola.